Aûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nesteînuhu ve nestağfiruhu ve naûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amâlinâ. Men yehdehillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh la lâ ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühû. Emânat inna istaqal hadisi kitabullah ve hayral hidaye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtasatuhâ ve kullu muhtasatin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu dalaletin fînâr <gülüyor> akide dersimizde tevhid kelimesinin şerhinden devam ediyoruz bu kelimenin anlaşılması için la ilah illallah'ın anlaşılması için önemli esaslardan birisi ibadetin manasını bilmektir İbn-i şöyle demiştir. İbadet kelimesinin aslı lügatte küçük düşürme demektir. Bunun için tarikun muhabbet yani ezilmiş yol, çinilmiş yol derler. Efendisine karşı zilletinden dolayı abd yani köle kelimesi de buradan alınmıştır. İbadet hudu yani boyun eğmek, tezellül zilletle itaat ve istikanet yani küçük düşmek Bunların hepsi birbirine yakın anlamdadırlar. İbadet ancak hayat, anlayış, işitme ve görme gibi nimetlerin en üstün cinsleriyle nimetlendirenin hak ettiği bir boyun eğmedir. Es-Sihah'ta da şöyle denilmiştir. Ubudiyetin aslı boyun eğmek ve zillettir. İbadet ise itaattir. Burada kastedilen taat, taat ibadetidir. Genel ibadet, semalardaki ve yerdekilerin hepsinin Allah'a zilletle kul olmasıdır. Istilahta ibadetin anlamı ise, yani dindeki kullanılan manası, i̇bn Teymiye Rahimullah tarafından şu sözlerle e, tarif edilmiştir. İbadet, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu, zahirdeki ve batındaki sözler ve fiillerin hepsini kapsayan bir isimdir. Bazı il mehri de şöyle tarif ettiler. Allah'a en enrolunan fiilleri yerine getirerek ve yasaklanan sakıncaları terk ederek itaat etmektir. İlk tarif en uygundur. Yani İbn-i Teymiye'nin yapmış olduğu tarif daha uygundur. Zira efradını, cami ve ayarını mani bir tariftir. Yani içerdiği manaları, ibadetin içerdiği manaları bir araya toplayan ve içermediği manaları kendisinden uzaklaştıran bir tariftir. İkinci tarifin aksine birinci tarif, bütün ibadet çeşitlerini kapsayıcıdır. İkinci tarif kendisiyle allah Teala'nın rızası niyet edildiği için mübahı kapsamaz. Birinci tarif ibadet türünden olmayan şeyleri içermediğinde arayarını mani bir tariftir. İkinci tarife gelince bu tarife ibadet olmayan şeyleri de dahil olabilir. Mesela kul Allah'ın emrettiği ve ibadetin aslında olmayan misafire ikramda bulunmak gibi Allah'ın rızasını kastetmediği bir fiilde bulunabilir. Mesela misafire ikramda bulunur fakat bununla Allah'ın rızasını gözetmez. İkinci tarife göre bu da bir ibadet kapsamında olmuş oluyor. Halbuki bu bir ibadet değildir. Yani adettir bu. Evet. İlk tarif ibadetin şu hususları kapsadığına delalet ediyor İbn-i Teymiye'nin tarifi. Birincisi saf ibadetler. Bunlar asla itibariyle meşru ibadetlerden olan Allah'tan başkasına yönlendirilmesi, nasların deliliyle haram kılınan ameller ve sözlerdir. Saf ibadet, yani bu tabirler önemli, saf ibadetler ve saf olmayan ibadetler. Saf ibadet, şeriat koyucunun naslarıyla veya icma ile emredilen, kendisine ihlasın, yani Allah'a halis kılmanın vacip olduğu, aslı itibariyle meşru olan ibadettir. İbn-i Teymiye, Muhtasarıl Fetebal Mısriye'de şöyle tarif etmiştir. Ancak şeriat koyucu tarafından bildirilen bütün fiillerdir. Yani saf ibadetler Allah veya Resul tarafından bildirilen bütün fiillerdir. Şunlar, şu sayacağımız şeyler saf ibadetlere dahildir. Birincisi kalbi ibadetler. Bunlarda iki kısma ayrılır. Kalbin sözü itikadiye diye isimlendirilir. Allah'tan başka rab olmadığına, ve ondan başkasının ibadeti hak etmediğine itikad etmek, Allah Teala'nın bütün isim ve sıfatlarına iman etmek, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, hayrı ve şerriyle kadere iman etmek gibi. İkinci kısmı, kalbin ameli. İhlas, Allah Teala'yı sevmek, O'nun sevabını vereceği karşılığı ümit etmek, cezalandırmasından korkmak, O'na tevekkül etmek, Emirlerin yerine getirirken ve yasaklarından sakınırken sabretmek bu kalbin amellerindendir. Saf ibadetlerin ikincisi, ikinci sınıfı kalbi, kavli ibadetlerdir. Birincisi kalbi ibadetler, ikincisi kavli yani sözlü ibadetler. Tevhid kelimesini söylemek, Kur'an okumak, Allah Teala'yı tesbih etmek, tahmid yani elhamdülillah demek ve diğer zikirlerle zikretmek. Allah Teala'ya davet etmek, dua etmek ve O'nun yoluna çağırmak, davet etmek, şer'i ilim öğretmek gibi ibadetler bunlardandır. Üçüncüsü, bedeni ibadetlerdir. Namaz kılmak, secdeler, oruç tutmak, hac, tavaf, cihat ve şer'i ilim talep etmek gibi ibadetler bunlardandır. Dördüncüsü, mali ibadetler, zekat, sadaka, kurban kesmek, malından bir şey çıkarmayı adamak gibi ibadetler bunlardandır. Saf olmayan ibadetler ise aslı itibarıyla meşru ibadetlerden olmayan ameller ve sözlerdir. Lakin bunlar salih niyet ile ibadete dönüşebilir. Bu söz ve fiilleri kişi Allah'ın rızası için yaparsa bunlar ibadete dönüşür. Eğer kötülük niyetiyle yaparsa Allah'a isyana dönüşür ve kul bundan dolayı ceza görür. Mesela Allah Teala'ya isyana destek olmak üzere mal kazanmak için alım-satım yapmak. Hırsızlık yapmada kuvvet bulmak için yiyip içmek, bazı haramlara yol bulabilmek için tıp, hendese gibi mübah ilimlerin dersini almak, niyetin kötülüğü sebebiyle isyana dönüşür. Şayet kul bu fiil ve sözleri iyi ya da kötü bir niyet olmaksızın yaparsa, yani bir niyet taşımadan yaparsa, bu ameller aslı üzere kalır. Yani yaptığı amel eğer mübah bir amel ise mübahtır, haram bir amel ise haramdır. Ne taate ne de isyana dönüşmezler. Saf olmayan ibadetlere şunlar da dahildir. İbadetlerin aslında olmayan vacipleri ve mendupları yapmak. Kişinin kendisi veya aile halkına harcamada bulunması, borcunu ödemesi, kendisine vacip veya mendup olan evlilik yapması, borç vermesi, hediye, ana babaya iyilik, misafire ikramda bulunmak ve benzerleri bunlardandır. Müslüman bu vacip veya mendupları Allah Teala'nın rızasını isteyerek yaparsa Allah'a taatle de destek olması için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 ee, kişi bunu iffetini korumak için yapıyorsa veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evlenin, nikahlarının ben ümmetimin çokluğuyla e, öğüneceğim hadisine ittiba için yapıyorsa evlendiğinden dolayı ecir alır. Fakat normalde evlenmek ibadet değildir. Yani saf ibadetlerden değildir. Saf olmayan ibadetlerdendir. Ee, bunun gibi. Yine çoluk çocuğuna yaptığı harcama veya sılay Rahim için yaptığı harcamalar, akrabalık bağlarını gözetmek için yaptığı harcamalar veya misafire ikram etmek, arkadaşına, dostuna ikramda bulunmak, fakire ikramda bulunmak bu gibi şeyler aslında adet olan şeylerdir. Eğer bununla Allah'ın rızası niyet edilirse, Allah'a halis kılınarak yapılırsa, Allah'a itaat niyetiyle yapılırsa o zaman ibadete dönüşürler. Yani... Buna şöyle de diyebiliriz. Mutlak ibadetler ve mukayyet ibadetler. Bu son saydıklarımız mukayyet, kayıtlı ibadetlerdendir. Ama namaz kılmak, namaz kılmak bir ibadettir. Her halkerde bir ibadettir. Ee, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amalu bin بِالنِّيَّاتِ Yani ameller ancak niyetlerledir. Yani meşru olan ameller ancak niyetlerle geçerlilik kazanır. Kişi saf olan ibadetlerden birini yapıyor olsa, veya mesela oruç tutsa, namaz kılsa bunlar saf ibadetlerdendi saydığım üzere. İşte kalbi, kavli, bedeni, mali hangisi hangi türünden olursa olsun. Şeriat tarafından ibadet olarak emredilen, e, meşru kılman ibadetlerdense bunu eğer niyetini yani meşru amellerden Allah'a halis kılmadan yaparsa o amelden bir ecir alamaz. Eğer bu amelinde riya karışırsa, yani Allah'ı gözetmiş, Allah'ın rızasını istemiş, Allah'ın veçilini diremiş, fakat Allah'ın veçiliyle beraber kulların da kendisinden memnun olmalarını istemiş, cihad yapmış, insanların ölmesini istemiş, sadaka, zekat vermiş, insanların cömert demesini de Allah'ın rızasıyla beraber arzulamış. Yani niyetin içerisine riya, suma, duyurma gibi şeyler karıştırmışsa, bu amelde iptal olur. İnlemel almalı bin niyat. Ameller niyetlerledir ve her kişi ancak niyet ettiği şey vardır. Saf olmayan ibadetler içinde aynı şey geçerli. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam burada ibadetler diye ibadetlerin belli bir sınıfını e, tahsis etmiyor. Ameller diyor. El amal cins içindir. E, amel cinsinden olan şeyleri e, saf olmayan ibadetlerden birini düşünün. Mesela evlenmek gibi. Kişi mesela bir kadınla evlenmek istiyor. Bununla e, sadece şehvetini gidermek veya insanlar arasında e, seçkin birileriyle evlenmek, e, saygın birisiyle evlenip makam edinmek gibi niyetler taşıyor. Ona o niyet ettiği şey vardır. Ama evlilikle eğer sadece bunları değil, sadece işte iffetini koruma, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine uyma, Allah'ın rızasını gözetme gibi şeylerle, niyetlerle yapıyorsa bundan dolayı sevap kazanır. Yani o fiili, adet olan o fiili bir ecre dönüşür. Yemek yeme de böyle. Yemek yemeği insan e, alışkanlık olarak sağ eliyle yapıyor olabilir. Sağ eli ona yatkın olduğu için sağ eliyle yiyor olabilir. Bundan ecir almaz. Ama bu sağ eliyle yerken, bakın kalbin ameli azanın fiiliyle birleştiği zaman ben Allah'a, Rasulüne ittiba için salimle, onun emrine uymak için salimle yiyorum. Helalinden kazanıyorum, haramdan yemiyorum. Bunun gibi şeyleri hedefleyerek yaptığı zaman, niyetiyle beraber kişi bunlardan dolayı demek ki ecir alıyor. Yani ben yemek yerken hem karnımı doyurayım, hem de Allah'a ibadet etmiş olayım dese bu caizdir. İşte saf olmayan ibadet dememiz bu yüzden Saf ibadette ise Allah'tan başkasının rızasının karıştırılması caiz olmayan ibadetlerdir. Yani ben hem sadaka vereyim, hem de e, sadaka verdiğim kişinin gönlünü kazanayım, insanların yanında da cömert olarak bilineyim, böyle bir gaye varsa saf olan ibadetlerde bu ifsad eder, batırır, iptal eder, geçersiz kılar. Bu şirktir, amele karıştırılmış bir şirktir. İşte bu saf olmayan ibadetlerle saf ibadetleri böyle ayırabiliriz. Bunun delillerinden birisi Sad radıyallahu anh rivayetli şu hadistir. Allah'ın vecini talep ettiğin her harcamadan dolayı mutlaka ecir kazanırsın. Hatta hanımının ağzına koyduğun lokmada bile. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir, müttefakın aleyhittir. Yine Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh, rivayet etti hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Müslüman karşılığını Allah'tan bekleyerek ailesine harcamada bulunduğunda bu kendisi için sadaka olur. Yani kişi bunu adeten de yapabilir veya eşini çoluk çocuğunu sevdiği için onların yanında yer edilmek için de yapabilir. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadise dikkat edin. Allah'ın veçini talep ettiğin yani Allah'ın rızasını talep ettiğin her harcamada dolayı ecir alırsın diyor. Hatta eşinin ağzına koyduğun lokmadan bile. Eğer eşinin ağzına koyduğun lokma ona yedirdiğin, çocuk çocuğuna yedirdiğin lokmayla sen Allah'ın rızasını kastetmişsen bundan dolayı işte ecir alırsın. Bu saf olan ibadetlerden değil. Yani çoluk çocuğunu yedirmen hanımına ikramda bulunman bu ibadet değildir, saf olan ibadetlerden değildir, mukayyet ibadetlerdendir yani sen bununla Allah'ın rızasını dilersen ibadete dönüşür ama e, burada el amal olmaz meşru kılınan ameller cinsinden olması lazım bunun gayrimeşru amellerden olmaması lazım, mesela bir kişi e, Allah'a yakınlaşmak için hırsızlık yapsa yani bu parayı hırsızlıkta banka soyacak bu soyduğu parayla da Allah yolunda yardım yapacak. Bu meşru ameller cinsinden değildir. Bu geçersiz, batıl bir ameldir. Veya içki ise, Aleyküm selamun Veya uyuşturucu alsa, işte ben Allah yolunda cihada daha cesur oluyorum bununla gibi, böyle e, vesveselerle gayrimeşru ameller işlerse, bu hadisin kapsamında değildir. Hadisin kastettiği şey el amal, yani meşru kılınan amellerdir. Mağaradaki üç arkadaş hadisinde de her biri Allah Teala'ya salih amelleriyle tevessül etmiştir. Onlardan biri Allah Teala'nın rızasını dileyerek anne babasına yaptığı iyilikle Allah'a tevessül etmişti. Yani anne babaya iyilik. Demek ki bu da ibadete dönüşebiliyor. Allah'ın rızası kastedilirse, Allah'ın emrini uyarak Allah'ın rızası talep edilirse. İkincisi de Allah Teala'nın rızasını dileyerek işçisinin ücretini arttırmasıyla tevessülde bulunmuştur. rivayet hatırlayacak olursanız bu kişiler ya Rabbi ben sırf senin rızan için şunu yapmıştım diyerek bu fiillerini e, tevessülde bulunuyorlar. Eğer biliyorsan ki ey Rabbim ben şu işimi, şu amelimi sırf senin için yapmışsam bu kaya bizden açılsın. Böyle dua etmişlerdi. Yani sadece Allah rızası için yaptıkları işleri e, tevessül vesilesi yaptı bu kişiler. Bukhar ve Müşlim rivayet etmişlerdir. Bu üç kişinin hadisini.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 veya had cezası ya da tazir cezasından korktuğundan yahut da ona isteği olmadığından düşünmediğinden terk ederse bundan dolayı sevap kazanmaz. Yani aklına içki içmek gelmemiş. Veya içkiyi sevmiyor, tabiiaten sevmiyor. Bunlardan sakındığı için bu kişi sevap kazanmaz. Allah için, Allah rızası için bunları terk etmiş olacak. Faizi ve benzerlerini. Adamın e, paraya, mala Ciddi bir sıkıntısı olmamış Yani bununla karşı karşıya kalmamış Bu sebeple faize başvurmamış Krediye başvurmamış Hırsızlığa başvurmamış Buna benzer şeylere başvurmamış Yani sırf bu sebeplerden başvurmamış Allah'tan korktuğundan dolayı değil Veya bunun akabinde e, yakalanıp da ceza göreceğinden e, Korktuğundan sakınmış Bunlar e, ibadet olmaz Sırf Allah'tan korkarak bunları terk ederse Bunlar ibadet haline gelir. Evet. Bunun delillerinden birisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala buyurdu ki yani kutsi hadis. Kulun bir kötülük yapmayı isterse, onu gerçekleştirmedikçe kendisine yazmam. Yani o kötülüğü amel defterine yazmıyor. Eğer yaparsa, işlerse bir katını yazarım. Aleyküm selam ve eğer benden dolayı terk edecek olursa yani Allah'tan korkarak yani o kötülüğü yapmakla e, imtihan edilmiş. Ona ihtiyacı var o kötülüğü işlemeye. Ama Allah'tan korktuğu için terk edecek olursa onun için bunu bir iyilik olarak yazarım. Yani Allah korkusundan terk ederse o zaman Allah iyilik olarak yazıyor. Eğer bir iyilik yapmayı ister de yapamazsa, yani imkanı olmadığı için, gücü yetmediği için yapamazsa, onun için bir iyilik olarak yazarım. Yani yapmış gibi yazarım diyor Allah Azze ve Celle. Eğer yaparsa, işlerse, yerine getirirse o iyiliği, onun için 10 katında 700 katına kadar yazarım diyor. Yani en asgarisi, Allah rızasını yapılan iyiliğin en asgarisi 10 katıyla yazılmasıdır. Ecirlerin 10 katıyla yazılmasıdır. Ama kötülüğe bir misli. Evet, bu da Bukhara ve Müslümin rivayet ettikleri hadistir. Mağaradaki üç arkadaş hadisinde onlardan birisi Allah Teala'nın rızasını gözeterek fuhşu terk etmesiyle Allah'a tevessülde bulunmuştu. Yine bu kısmı da buraya delildir. Allah Teala'nın rızasını isteyerek mübahları yapmaya gelince, mesela uyku, yemek, alışveriş ve diğer kazanç türleri bunlardandır. Bu ve benzerleri aslen mübah olan işlerdir. Müslüman kul bunlar yaparken bunlarla Allah'a itaatte destek olmasına niyet ederse bu kendisi için sahap kazandığı bir ibadet olur. Yani ben mesela gündüz kaylule yapayım gecenin bir kısmında da uyuyayım ki gece namazında veya gündüz namazlarında veya orucunda bana kuvvet olsun bu niyetle uyuduğunda bu ibadettir. İşte ben Gecenin bir kısmında uyayım ki kuvvetli olayım, ilim talebinde dinç olayım. Uyku basması bu, ibadete, bu ile bir uyku da ibadete dönüşür. Yemek hakeza böyle. Alışverişleri de böyle. Yani kişinin evine aldığı ihtiyaç olan şeylerde bile adeten ihtiyaç olan şeylerde bile e, niyetin önemi büyük. Daha önce geçen Saad ve Ebu Mesud radiyallahu hadisleri muhadisleri umumen buna delalet eder. Yine Muaz radiyallahu anh, Ebu Musel Eşer radiyallahu kendisine Kur'an'ı nasıl okuyorsun diye sorması üzerine şöyle demiştir. Gecenin başında uyuyorum, kalkıp hizbimi okuyorum. Yani hizip e, insanın günlük olarak adet edindiği derstir. Mesela e, Kur'an hiziplere bölünmüştür sahabeler hiziplere bölüyorlardı. Bizim elimizdeki musaflarda da beşer sayfalık hiziplere bölünmüştür. Böyle bir hizip kastediliyor veya zikirlerden bir hizip. Kalkıp yani Kur'an'dan hizbimi okuyorum. Allah'ın hakkında yazdığı kadar yani bana nasip ettiği kadar Kur'an okuyorum. Kalktığımdan karşılık umduğum gibi yani bu gece kalkıp kıraat Kur'an okuduğumdan sevap umduğum gibi uykumdan da karşılık umuyorum. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Niye? Çünkü o uykuyu ibadetlere kuvvet bulabilmek için yapıyor. Bu da gösteriyor ki, ibadet insanın bütün hayatını ve bütün dinini kapsar, kuşatan bir şeydir. Bu ibadetin önemini gösterir. İşte demek ki, Kul, La ilahe illallah dediği zaman, Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur sözünü söylediğinde, yani tevhidin en önemli rüknü ibadettir. Yani ibadet de gerçekleşir. Kul ibadet etmekle mükelleftir, ibadet edecek. Fakat işte bu ibadetini Allah'a birleyecek. Demek ki hayatının her meselesinde insan kulluk içerisinde insanlar ve cinler bunun için yaratılmıştır. İstese de istemese de kulluk içerisinde. Bizden istenen şey bu e, gayri ihtiyarı yaptığımız şeyleri bile. Adeten yaptığımız şeyleri bile ibadete çevirmektir. Yani çalıştığında bile dünya işinde çalıştığında bile bunu ibadete çevirmen. Uyuduğunda bile bunu ibadete çevirmen. Yemek yediğinde bile bunu ibadete çevirmen. Bunu e, yaparsın veya yapmazsın. Allah bunları farz kılmamış. Ama bu senin kulluktaki derecenin yükseltir. Allah'ın farz kıldığı şeyler ise yani saf ibadetler dediğimiz şeyler ise bunları kul mutlaka yapmak zorunda. Yani o saf ibadetlerde Allah'tan başkası kesinlikle ortak edilemez. Ama saf olmayan ibadetlerde yani Allah'ın rızasını dilerken başka bir şey de dileyebiliyor insan. Yani bedeninin rahatında dileyebiliyor. Çünkü şeriat buna izin vermiştir. Ama saf ibadetlerde bu e, geçerli değil. Mesela ben hem bedenen sıhhatli olay beden eğitimi olsun hem de Allah'ın rızasını kazanayım diye namaz kılsa bu geçersizdir. Allah o ameli, o namazı kabul etmez. Hem sıhhat bulayım, e, rejim yapmış olayım, hem Allah'ın zasını kazanayım diye oruç tutsa o oruç geçersizdir, batıldır. Bunlar saf ibadetlerdir. Sadece Allah'ın veçi dinlenerek yapılır. Yani ister sıhhat bulsun, ister bulmasın. O önemli değil. Yani böyle bir amacı kafasından, kalbinden çıkarmalıdır kul. Evet. Allah Teala bütün cinler ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım buyurmuştur Zariyat 56. ayetinde. Allah Teala onları yaratmış ve kendisine kulluğu emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak olarak haber vermiştir. Nitekim şöyle buyurmuştur Mülk Suresi 2. ayeti. Hanginizin daha güzel amel sahibi olduğunuzu denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. İnsan ve cinlerden her akıl sahibi Bula ermesinden ölümüne kadar imtihan ve tecrübe halindedir Yani bir deneme halindedir Tabi ibadetin Bir takım şartları ve esasları vardır Allah Teala ibadetin hakikati ve esası Muhabbetin kemaliyle Yani mükemmel bir sevgiyle Birlikte Tam bir zilletle boyun eğmektir Sevdiğine boyun eğmeyen Ona kul değildir Aynı şekilde sevmediği kimseye zilletle boyun eğen de ona kul değildir. Ona kulluk etmemiştir. Sevmediği kimseye ibadet eden, zillet gösteren ona kulluk etmiş değildir. Sevgiyle beraber zilleti sergilemektir kulluk. Şartlar ve rükünleri yerine gelmedikçe Allah Teala bir ibadet kabul edip razı olmaz. İbadetin iki şartı vardır. Birinci şart ihlastır. Bu kulun ibadetinde sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını kastetmesidir. Beyine sures 5. ayetinde şöyle buyrulur. Oysa onlar dini yalnız Allah'a has kılarak ve doğruya yönelerek Allah'a ibadet etmekle olmuşlardı. Hindistan al-ılamesi muaddis imam Sıttı hasen el Hasenel Hüseyin el Kanûci Rahimullah der ki amelin sıhhat ve kabulü için ihlasın şart olduğu üstünde ihtilaf yoktur. Yani bu bir icma naklidir. Bu şarta binaen her kim ibadeti yalnız Allah rızası dışında bir niyetle insanların övgüsünü isteyerek ya da dünyevi bir menfaat isteyerek yahut da amelinde Allah'ın rızasını kastetmeden başkasını taklit ederek yaparsa veya ibadetiyle insanlardan birine yaklaşmayı isterse ya da sultandan yöneticiden korkarak yaparsa bu ibadet ondan kabul edilmez ve sevap kazanamaz. İlim bu konuda icma etmiştir. Şayet ibadetinde Allah'ın rızasını kastetmekle beraber bu niyetine riya karıştırırsa yine ameli batıl olur. Bu konuda da seleften bir ihtilaf bilinmemektedir. İkinci şart Allah Teala'nın şeriatına uygunluk. Bu ibadetin vaktinde ve Allah'ın kitabı ve Resulü ve sünnetinde gelene uygun şekilde olmasıdır. İbadet hakkında var'da olmayan ne bir amel ne de bir söz ona eklenemez, vakti dışında yapılamaz. Yine kitap ve sünnette gelmeyen bir ibadet ile Allah'a ibadet edilemez. Yani sahih bir delili olmayan bir şeyle Allah'a kulluk edilemez. Bu Muhammedun Resulullah Şahadetinin gereğidir. Allah Teala'ya ancak Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle meşru kılınanlarla ibadet edilebilir. Allah Azze ve Celle Haşir Suresi 7. ayetinde Rasul size neyi verdiyse onu alın. Neden sizi nehye ederse ondan sakının buyurmuştur. Nebi Aleyhisselat Vesselam da kim emrimiz olmayan bir şey çıkarırsa veya kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam tabi olmanın vacipli usunda bu gayet açıktır. Hadiste de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmediği ve onun sünnetinde gelmeyen bir ibadet çıkarmanın ve meşru ibadetlerde yeni şekil ortaya koymanın haram olduğu açıktır. Zira Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam onu ne emretmiştir ne de sünnetinde bu mevcuttur. Hadis imamları, bazı hadis imamları, hepsi demeyelim, bazı hadis imamları kitaplarının ilk hadislerini seçerken sanki özellikle seçmişler gibidir. Mesela Bukhari e, sayhini bedül vahiy vahyin başlandıcı diye başlamıştır. Ondan sonra ilim babıyla devam etmiştir. Neden? Çünkü vahiy ilk gelişi e, bir sıralama gözetme vardır ve ilk hadisi inne me la bin niyat hadisidir. İşte şu ibadetin iki şartını içeren bir e, hadistir bu. Az önce açıkladık inne me ma bin niyat ne demek? Onu açıkladık. Ebu Davud sünenine kendi nebi sallâhu aleyhi ve sellem iza vehebel mezheb eb'ad hadisiyle başlamıştır. Yani mezhep kelimesinin hadislerde tuvalet, hela manasında geçtiğini işaret etmiştir. Belki bu o günkü mezhebçi anlayışa bir göndermedir. İmam Malik'in muvattası ise ilk sünen kitabıdır. Yani yazılmış, tarihte yazılmış ilk sünnen kitabı, yani kulların e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba için ibadetlerinde e, uyacakları, sünnetleri içeren ilk kitaptır. Yeryüzündeki ilk kitap. Bukhar ve Müslüm'inkiler camidir. Genel kapsamlı kitaplardır, her babdan şeyler vardır ama sünnenler genellikle ahkam hadislerini içeren kitaplardır. Bunların ilki işte İmam Malik'in muvatta kitabıdır. İlk hadisi nedir bilen var mı? İlk babı, ilk hadisi. Muatta'nın ilk babı mevakitus salattır. Yani namaz vakitleri. Neden namaz vakitleri? Dikkat edin. Allah'a kulluk, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ile yapılır. Ve az önce zikrettik. Vakit çok önemli bir şart. Buna sadece ittiba terhidini yerine getirenler bugün riayet ediyor. Mekke'de, Medine'de, Mescid-i Aksa'da, şurada, burada yani e, Allah'ın yeryüzündeki en değerli mescitleri olan bu üç mescitte başta olmak üzere yeryüzünün hiçbir yerinde şu namaz vakitlerine riayet edilmiyor. İftar vakitleri, sabah namazının vakti uyulmuyor. Vakit farzdır. Bu helal ve haramın çizgisidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fecir vakti hakkında buyuruyor ki işte o enine yayılan kızıllık, fecir doğduğu zaman bu diyor, bu fecrin doğması e, sahih fecir fecir sadık e, namazı helal yeme içmeyi haram kılar diyor değil mi? bugün tam tersi uygulanıyor aslında bu asırlardır e, riad edilmeyen bir şey kimse Çoğunluğu dikkat aldığımız zaman imamlık görevini yapan, müezzinlik görevini yapan hiç kimse namaz vakitleri nasıldır bana tarif et desen bilmiyor. Nasıldır namaz vakitleri? İşte takvimde Astronot, astronomların çıkardığı vakitler, hesaplamalar falan filan. Oruç vakitleri, iftar vakitleri, savur vakitleri, işte hilal. Zilhicce'nin başlangıcı Ramazan'ın başlangıcı Şevval'in başlangıcı Bu vakitler nedir? Bakın İbadeti az önce açıkladık Bunun La İlahe İllallah la alakasını düşünün Bunlar yalancı Yani La İlahe İllallah derken Hepsi yalan söylüyor Şirk işliyorlar La İlahe diyorlar Münafıklık yapıyorlar La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyorlar Ama münafıklık yapıyorlar İbadetlerinde çünkü Allah'tan başkasını Gözetiyorlar Allah'tan başkasının rızasını istiyorlar Allah'ın razı olduğu ibadet Muhammed aleyhissalatu vesselamın nasıl gönderdiyse neyle hangi şartta gönderdiyse buna göre yapılan ibadettir. Namazın böyle olmak zorundadır, orucun böyle olmak zorundadır, hac menasiklerin böyle olmak zorundadır. Yer insanların büyük çoğunluğu işte nifak ile la ilahillallah diyor. O yüzden Allah azze ve celle Başta Bakara suresinin başında iman edenlerin vasfını birkaç ayetle zikrediyor. Küfredenlerin vasıflarını birkaç ayetle zikrediyor ama çoğunlukla münafıkların vasıflarından bahsediyor. Bu ümmetin nifaktan kaçınması için. Bu Kur'an'ın muhataplarının münafıklıktan, yalan şahitlikten kaçınması için. La ilahe illallah diye şahitlik ediyorsun ama gönlünde başka ilahlar var. Oruç tutuyorsun, orucun Allah'ın Sadece Allah'ın istediği şekilde değil Başkalarının memnun olacağı şekilde Seferiliğin, namazı kısaltman Veya tamamlaman başkalarını memnun etmek için Allah'ın istediği şekilde değil Eğer Allah'ın istediğini sen gözetseydin Bu konuda sahih olan nedir? Araştırırdın, Allah'ın kitabına bakardın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sayı olarak gelenler Nelerdir bunlara bakardın Ama şu insanlara bir bakın La İlahe illallah diyor, Muhammed Resulullah diyor Allah'ın kitabıyla bir alakaları yok. La ilahe illallah ne? Allah'a kulluk ederim. Sadece Allah'a kulluk ederim. Başkasına ortak koşmam demek. Neyle yapıyorsun peki bu ibadeti? Muhammedun Resulullah'a göre. Nerede bu? Falan Ali ile Veli nasıl namaz kılıyorsa öyle kılıyorum. Ayşe ile Fatma nasıl oruç tutuyorsa öyle oruç tutuyorum. Falan filan. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bizim eee Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın Resulü, tabi olmamız emredilen kişi yani. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah mutlaka buna uygun olarak gerçekleşmek zorunda. Yani ibadeti Muhammed ve Vesselam'ın sünnetine göre olmak zorunda. Kur'an'da ne yazdığından habersiz bir insan, La ilahe illallah diyor. Hadislerde gelenden habersiz ibadetlerini, orucunu, namazını, abdestini neye göre yaptığını bilmeyen bir insan la ilahe, illallah, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor ve bu sözüyle münafıklık yapıyor, yalancı şahitlik yapıyor. Bir Hristiyan bile, İslam'ı araştıran bir Hristiyan, oryantalist bile bu Müslümandan, Müslümanım diyen insanlardan çok daha iyi araştırıyor bunu. Ve bunu nerede kullanıyor? Müslümanların akidelerini bozmak için kullanıyor. Bu açığı çok iyi yakaladıkları için yani ilim konusunda, her kişiye farz olan ilim konusunda bu ümmetin ne kadar tembel, ne kadar gaflet içerisinde, ne kadar nifakla bu sözü söylediklerini bildikleri için Müslümanların akidelerini oryantalistler bozmuştur. Bunlar insanları etkilemiştir. onlara, Onların dünya hayatlarındaki görkemlerine aldanan Müslümanlar dünyada rahat aramak için dinlerini Dinlerinin delillerini terk edip iki arada bir derede bir din oluşturmaya çalışmışlar. Çeşitli fırkalar türemiştir. Yani sadece Allah'ın razı edilmesinin amaçlandığı bir din yerine Allah ile beraber binlerce sahte ilahında razı edilmesinin gözetildiği bir din ortaya çıkmıştır. Bidat fırkaları neşu neva bulmuştur. Akılcılık neşune ma bulmuştur. Veya aklı tamamen iptal etme neşune ma bulmuştur geçer akçe neyse insanların yaşadıkları toplumlarda büyük çoğunluğun indinde geçerli olan şeyler neyse insanlar buna yönelmiştir bir bakıyorsun bir toplulukta sufilik hakim. İnsanlar hep sufi olmuş Sufili bilmeyen de sufiyim diyor onların ritüellerine katılıyor onların da münafığı bir yerde hadis inkarcılığı yakın herkes hadis inkarcısı olmuş niye ekmek orada para orada mal orada makam orada Hadis inkarı konusunda yoksa tereddütleri var. Yani nerede geçer akçe, neyse insanlar buna uymuşlardır. Bugün mezhepler böyle gelmiştir. Mesela dört mezhep diyorlar insanlar. Ee, bu metot olarak, menheç olarak Allah'ın dininde şirk bir yolu tutmaktır. Neden? Çünkü adam tarif ederken diyor ki Allah'a kulluğu önce mezheplerden başlayacağım diyor mezheplerden başlayacaksın diyor. Mezheplerden başlayan adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleriyle, emirleriyle, yasaklarıyla pek buluşamıyor. Zaten namazını, orucunu, ibadetlerini yani şu La İlahe asıl alanı olan e, kulluk meselelerinde herhangi bir mezhebe uyan bir kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetine asla ulaşamıyor. Malikide de olsam böyle, Hanbeli'de de olsam böyle, Şafii'de de olsam böyle, Hanefi de olsam böyle, Zahiri'de de olsam böyle. Her kul, her bir fert Müslümana ilim farzdır diyor. Her Müslümana. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her Müslümana ilim farzdır diyor. Yani en azından şu ibadetlerini de kullukla mükellef olduğu La İlahe içeriği olan şu ibadetlerini mutlaka delillerle yapmak zorundadır. Hadislerle içli dışlı olmak zorundadır. Sık sık hadis kitabı okumalı. Zaman zaman ihmal ettiği şeyleri tekrar tekrar düzeltir bu sayede. Onun dışında yorumlar, mezhep kitapları, fıkıh kitapları bunlarla meşgale yapması caiz olmaz bu kimsenin. Yani Müslümanlara Allah Azze ve Celle kendisine itaati, Rasulüne itaati emretmiştir. Onlara itaat de ancak işte onlardan gelenin ne olduğunu bilmekle gerçekleşir. İbadetin esasları konusuna. İnşallah bir sonraki derste devam edeceğiz. Ee, bu konunun daha da iyi anlaşılması için. Çünkü e, ibadet eğer iyi bilinmezse La İlahe hiç bilinmez. Muhammedun Resulullah hiç anlaşılmaz. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhadü en La İlahe İllâh'in tevateke ve estağfurke ve